Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Merhaba. ...güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üstüne kurguladığımız güncelleme programındayız. Güncellemede her ayın son bölümünde radyoyu bir sanat alanına olarak kullanıyoruz... ...ve sanatçılara özel bir ses işi üretme ve yayın yapmaya davet ediyoruz. İlk davetimizi de sanatçı Işıl Eğrikabuğa yaptık. Hoş geldin Işıl. Merhaba. Ee, öncelikle kısaca ne yapacağına dair kısa bir bilgi vererek başlayabiliriz bence. Sonra da stüdyoyu sana bırakacağız. Tamam, e, merhaba herkese. Bugün aslında benim yazdığım Güncel Sanat Kafası adlı bir köşenin bir e, radyo versiyonunu yapacağız. Güncel Sanat Kafası her pazartesi günü Radikal Gazetesi'nde yayınlanıyor. Ve e, açık radyodan ve güncellemeden böyle bir davet gelince ben de Güncel Sanat Kafası'nın özel bir versiyonunu yapmak istedim bugün için. Biraz e, aslında köşeden de çok az bahsetmemiz gerekir sanki öyle düşünüyorum. Hı hı. Güncel sanatla ilgili pek çok köşe ve yazılan eleştiri yazıları var ama benim yapmaya çalıştığım biraz daha güncel sanat projelerini ya da sanatın gündemle bağdaştıran, gündemdeki olaylarla ikisini bir araya getirip aslında paralelliklerini göstermeye çalışan, biraz da bu güncel sanatın kapalı dilini kırmaya çalışan bir köşe. Zaten dili de ona yatkın soru cevap şeklinde ilerliyor. Bugün de radyo olunca biraz müzik ve sanatı bir araya getiren projelerden bahsedeceğiz aslında. Daha çok sanatçıların yaptığı müzik işleri ee, ve hem sanat hem işte müzik ve konuşma şeklinde ilerleyeceğiz. Dilersen hemen ilk şarkıdan başlayalım. Tamam. Ben aralarda anlatacağım. İlk, aslında bugün ilk şarkımızı bir sanatçı olarak e, kariyerine başlayan ama müzisyen sanatçı arasında aslında tanımlamak da biraz zor bunların. ...kariyerine devam eden Laurie Anderson'dan seçtim. Laurie Anderson bir heykeltraş, heykeltraş olarak eğitim alıyor ama... ...daha sonra performanslarında özellikle müziği çok fazla kullanıyor. Ama bugün Laurie Anderson'ı seçmemin başka bir sebebi var. Çünkü Laurie Anderson geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz... ...müzisyen Lou aynı zamanda hayat arkadaşıydı. Ve birlikte yaptıkları pek çok şarkı var. Bugün onlardan birini seçtim. İlk şarkımız In Our Sleep... In our sleep, as we speak, listen to the drums beat, as we speak, in our sleep, as we speak, listen to the drums beat, in our sleep. in our sleep as we speak listen to the drums speak as we speak as we speak in our speak listen to the drums speak in our, in our in our sleep, sleep. as we, we speak. speak listen to, to the, the drums drum speak. speak as we speak In our sleep, as we speak, listen to, listen to the drums drum speak, in our sleep. Evet, Laurie Anderson'dan sonra. Şimdi sırada başka bir kadın sanatçı var seçtiğim. Aslında hem müzisyen yine aynı zamanda biraz magazinsel yanıyla da biliniyor. Ee, özellikle John Lennon ve Beatles deyince aklımıza gelen bir sanatçı Düşündün mü birine kim olabilir diye. Yoko. <gülüyor> evet Yoko Ono. Yoko Ono 60'larda özellikle yaptığı performanslar ve sonraki sanat kariyeriyle akıllarımızda biliniyor ama... ...bir yandan da onun kadar enteresan şarkıları da var. Bugün onlardan birini seçtim. Şarkının adı Yang Yang. Yang, Yang 72 yılında yaptığı bir şarkı. Yang, Yang aslında çok güçlü bir adam. Bir patron herhalde çok zengin birisi. Ve e, Yang, Yang onun için çalışan adamları var ve de kadınları var. Onlara sürekli bağırıyor telefonda ve kafalarına çakıl taşları ve büyük kayalar fırlatıyor. <gülüyor> Yokohana da diyor ki Yang, Yang bırak bu işleri gelsen de bizimle devrime katıl diyor. Şimdi Yokohana'dan dinliyoruz Yang Yang. <gülüyor> Join the main Evet, Yoko Ono'dan sonra bir başka isim, müzik ve sanat deyince akla gelen John Cage. John Cage'i aslında güncel sanat kafasının son yazısında da belirttim. Çünkü hiç beklenmeyen bir şekilde geçtiğimiz aylarda mecliste bir milletvekili John Cage'in 4.33'ünü alarak bunu bir protesto olarak kullandı, protesto amacıyla kullandı. John Cage'i mecliste görmek de çok enteresan oldu tabii. E, ama şimdi bugün John Cage'den bahsetmemin sebebi şu. E, şu anda İstanbul'da sergilenen e, bir sergiden bahsetmek istiyorum. Sarkis, sanatçı Sarkis'in sergisi. E, Sarkis, John Cage'in yıllar önce yaptığı Royanje adlı bestesini alıp onu sulu boya desenlerine çeviriyor. Ama sadece buna bitmiyor sergi. Sergide bu sulu boya desenleri görüyoruz. Ama aynı zamanda iki müzisyen. Biri Ney Üstad'ı Kutsu Ergüner. Diğeri de bir Japon neye benzer yine? Bir Japon enstrümanı olan Shakuachi. Shakuachi'yi çalan müzisyen Jean-François Lagros. İkisi birlikte bu sefer Sarkis'in bu desenlerini yorumlayarak yeni bir eser ortaya çıkartıyorlar. Ee, burada bir dönüşüm var sürekli. Müzikten daha sonra sulu boyaya, sonra tekrar müziğe. Ama işin e, içine neye girince tabii biraz daha farklılaşıyor. Tabii John Cage'in işleri çok fazla e, belki aralarındaki boşluklar, sesten çok o sessizlik ve zamanı dinletmesi çok önemli. Bunu neyde de görüyoruz. E, ritme açısından biraz farklı gelebilir dinleyenlere. Ama şimdi kısa bir kesit dinleyelim ondan. E, 15 dakikalık sergideki asıl versiyonu. Burada da... Bir, bir buçuk dakikalık bir kısa bir versiyonunu dinleyeceğiz. Evet. <Gülüyor> Güncel Sanat Kafası'nın radyo programı devam ediyor. Şimdi bir aslında madem Türkiye'ye geldik, İstanbul'a geldik başka bir Türkiye'li sanatçıyla devam edelim. Suat Öğüt'ün yaptığı bir projeden bahsetmek istiyorum. Devrim Seni Seviyorum. 2011 yılında yaptığı bir proje bu. Suat Öğüt 70'ler ve 80'lerdeki devrim sloganlarını özellikle duvar sloganlarını alıp Onları Türk sanat musikisine uyarlıyor. Onları Türk Türk sanat musikisine yorumluyor diyelim. Kendisi söylemiyor ama bir başka bir ses sanatçısı ile birlikte. Ve ortaya da Devrim Seni Seviyorum projesi çıkıyor. Tabi bu tarihin yeniden hatırlatılması, yeniden yorumlanarak karşımıza gelmesi açısından güncel sanatın bize başka bir yönünü gösteriyor. Evet şimdi Devrim Seni seviyoruz Seviyorum. <gülüyor> i̇şte tabii ki seviyoruz ama Devrim Seni Seviyorum'u dinleyelim. <gülüyor> Dervim Seni Seni Anneam Türkiye'deyiz. O zaman es geçemeyeceğimiz başka bir isim daha var. O da Zeki Müren. Zeki Müren'in güncel sanatla alakası ne diyeceksiniz ama bir de şu perspektiften bakalım. Güncel sanatta oto portreleri çok sık görürüz ya da sanatta diyelim aslında değil mi? Daha çok resim ve fotoğrafta özellikle sanatçıların kendi portrelerini yapması alıştıla gelmiş bir şeydir. Zeki Müren de e, bunun sanat versiyonunu yapıyor aslında bize Türk Sanat Müziği'sinde. E, bunun bir şarkısını e, e, söylüyor. İşte benim Zeki Müren diye. Evet, madem devam ediyoruz Türkiye'den o zaman Sanat Güneşi ile şimdi programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, işte benim Zeki Müren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 Miş geçmiş zamanlarda Miş geçmiş zamanlarda yaşıyor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 Ne dünyada ne de ayda Ne dünyada ne Benim yerim çok uzakta dualarla yaşıyorum Benim yerim çok uzakta dualarla yaşıyorum Şarkılara duyguselen, cinelere gözelen Şarkılara duyguselen Çineleri gösteren, dertli, gönüller işte dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Evet, şimdi vitesi biraz daha arttıracağız Zeki Müren'den sonra. Güncel sanat bu sefer biraz pop müzik yakınlaşmalarına bakacağız. Ve son dönemde gündemde olan bir isim, Jay-Z. Jay-Z işin sanat tarafında değil ama e, özellikle de sanatçıları New York'taki sanatçıları son derece ilgilendiren bir proje yaptı geçtiğimiz aylarda. Son klibi, son şarkısının klibi Picasso Baby. Ye. Bütün New York'taki sanat eleştirmenleri ve sanatçıyı e, sanatçıları davet ederek e, bir klip çekti New York'taki bir galeriye. Galeride pardon Jay-Z'nin tabii ki bu şarkısı ve motivasyonları klibi çekmesi sanatçıları galeriye davet etmesi ve onlara Picasso Baby şarkısını söyletmesi kimileri tarafından oldukça eleştirel eleştiriye uğradı. Öte yandan Jay-Z bunu bir kariyer adımı olarak ilerletiyor. Daha önce Baskeyata adadığı bir şarkısı vardı. Şimdi de Picasso Baby diyor, kendisini Picasso ile kıyaslıyor ve sahip olduklarını. Evet, şimdi kısaca Jay-Z'den dinleyelim Picasso Baby. Oh. Uh, I just Picasso in my casa, no my castle, I'm a hasa, no I'm my asshole, I'm never satisfied, cannot my hustle, I want a rocko, no, I want a brothel, no, I want the white to fuck me like a let's make love on the million in the dirty hotel with the fan on the ceiling, uh, all for the love of drug dealing, uh, moral flaws, uh, Gold ceiling, uh, Oh, what a feeling bill, bill, bill, bill, bill. Fuck it, I want a billion Jeff Kuhn balloons, I just want to blow up Condos and my condos, I want to roll up Christie's with my missy, live in the MoMA Bacon, some turkey bacon, smelly aroma Oh, what a feeling jean Michelle surrounded by war hauls, my whole team ball. Twin Bugattis outside the Art box I just want to live like Colossal. Leonardo da Vinci flows. Ricardo Tissi, Givenchy clothes. See me throwing at the Met. Vogueing on these niggas champagne on my breath, yes. House like the Louvre or the Tate Modern. Cause I'll be going ape at the auction. Oh, what a feeling. Hey! <laughs> Oh Evet güncellemenin sonuna geldik son şarkıyla bitirirken bu sefer e, benim Josef Amado, sanatçı Joseph Amado ve Fuat Ergin, müzisyen Fuat Ergin'le yaptığım 2012'de yaptığımız bir şarkıyla bitirmek istiyorum programı. Şarkının adı Karar Bizim. Bu bizim dönüşü muhteşem olacak adlı bir performans projemiz için yaptığımız bir şarkı. Ve 2012 Eylül'ü yani bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce Taksim kazıları henüz başlamadan... Ortaya attığımız bir, bir fikir vardı. Madem her şey bu kadar tepeden inme ilerliyor, biz de o zaman Mısır'ın piramitlerini getirip Taksim'e dikelim diye böyle bir ironik bir önerme yapmıştık. Ve daha sonra müzisyen Fuat'la e, bir ortaklığımız oldu bu şarkı için. Programı kapatırken öncelikle köşeyi takip eden ve bu hafta buradaki program için istek gönderen bütün okuyuculara herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar, karar bizim geliyor. Domatesi akar, gökten gelen merçim gibi çıkar. İltihap şehrin her yerine SIZAR Tedavi çılgınlığıdın DÜMEN kırar. Dönme dolaptere tarla başı. Domatesin çürüğü, tadı sası. Bisneyler gibi patlar gözü kaşı. Tepeden inme bakış açınız şaşır. İstanbul shit city atlı kadınca etsiz çiğ köfte kısır döngü tadında çarpık kentleşme ufuktan bakınca luna park bura her yer çarpmış araba otomobil endeksli şehir çıkış yok tünel kaza köste bek karnı tok karanlık bol fonksiyonsuz beton renkten yoksun ahsiz son Taksim'e gereken yeni bir vizyon Dalga dalga yayılır Dubai zasyon Turizm odaklı fermentasyon Ve bunu sana anlatıyor televizyon İcraatler tepeden hop diye iner Unutma ey can, Halk seni seçer Seçme şansını hibe eder Seçmen karar vermek bin keder İstanbul'da olacak karar bizim Karar bizim Karar bizim Taksim ne olacak, karar bizim, karar bizim, karar bizim İstanbul'da olacak, karar bizim, karar bizim, karar bizim, karar Taksim ne olacak, karar bizim, karar bizim, karar bizim Arap baharı, hıh, hmm, kışa döndü tahrir duvarı Halkın sesini böldü, direnişin simgesi ateş gibi söndü Mısır'da yaşaran umudu kim gömdü?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 Joseph Fu İstanbul' ne olacak karar bizim karar bizim karar bizim taksim olacak karar bizim karar bizim karar bizim. olacak karar bizim karar bizim karar bizim. olacak karar bizim karar bizim, karar bizim. Güncelleme Bir güncel sanat programı Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlat ve Yavuz Parlar